Nuh Suresi, Necm 317 Şüphesiz biz kendilerine çok acıklı bir azap gelmezden önce toplumunu uyar diye Nuh'u toplumuna elçi gönderdik. Nuh dedi ki, ''Ey toplumum, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Onun koruması altına girin ve bana itaat edin ki...'' Günahlarınızdan sizi yarlıkasın ve sizi adı konmuş bir sürenin sonuna kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın ayarladığı, belirlediği sürenin sonu gelince ertelenmez. Eğer bilseydiniz. Nuh dedi ki, Rabbim şüphesiz ben toplumumu gece gündüz sürekli olarak davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ve şüphesiz ben onları, senin onları bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe de kibirlendiler. Sonra şüphesiz ben onları yüksek sesle çağırdım. Sonra şüphesiz onlar için ilan ettim. Onlar için gizli gizli de söyledim. Sonra dedim ki Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin. Kesinlikle o çok bağışlayıcıdır. Üzerinize gökten bol yağmur yağdırsın. Size mallar ve oğullarla yardımda bulunsun. Sizin için bahçeler kılsın, ırmaklar kılsın. Size ne oluyor ki Allah için ağır davranışı ummuyorsunuz? Oysa o sizi gerçekten tavır tavır aşama aşama oluşturmuştur. Allah'ın yedi göğü tabakalar halinde nasıl oluşturduğunu ve ayı onların içinde bir ışık yaptığını, güneşi de bir lamba yaptığını görmediniz mi? Ve Allah sizi yeryüzünden bir bitki olarak bitirdi. Sonra sizi oraya geri çevirecek ve sizi bir çıkışla çıkaracaktır. Ve Allah... ''Sizin için yeryüzünü, yeryüzünden geniş geniş yollarda gidesiniz.'' diye bir yaygı kılmıştır. ''Nuh, Rabbim, şüphesiz toplumum bana isyan etti. Malı ve evladı kendisine zarardan başka bir şey vermeyen kimseye uydular. Ve onlar büyük tuzaklar kurdular. Ve sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ve sakın ''Vet, Suva, Yagus, Yeuk ve Nesri bırakmayın.'' dediler. Kesinlikle birçoklarını da saptırdılar. Sen de o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara sadece sapıklığı arttır dedi. Ve Nuh dedi ki, ''Bu yerde dolaşan kafirlerden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerden bir tek kişi bırakma. Şüphesiz ki sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar, ve sadece din iman tanımayıp kötülüğe batan ve kafir Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden çocuklar doğururlar. Rabbim, benim için, anam babam için mümin olarak evime giren kişiler için ve mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret et, bağışla hepimizi. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara da ''Sadece yok oluşu attır. Onlar hatalarından dolayı suda boğuldular. Sonra da ateşe sokuldular. Sonra da kendileri için Allah'ın aslarından yardımcılar bulamadılar.''